Hizmet İnsanın en büyük meyvesi merhamet Onun neticesi ise hizmettir Merhamet etmek, acıyabilmek Allah'ın büyük bir lütfudur Zira yalnızca acıyabilen insan için Kalp, izan ve vicdandan söz edilebilir Hadis-i şerifte de ''Yeryüzündekilere merhamet edin ki, gökyüzündekiler de size merhamet etsin.'' buyurulmuştur. Merhamet, sende olanı ondan mahrum olanlara ikram etmendir. Diğer bir ifadeyle merhamet, başkalarının mahrumiyetini telafi için onların yardımına koşmaktır. Rabbimiz Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de en çok Rahman ve Rahim sıfatlarını bildiriyor. Dolayısıyla Allah diyen bir kalbin merhamet, infak ve hizmetten nasipsiz olması düşünülemez. Zira kamil bir mümin başta insan olmak üzere mahlukattan hiçbirinin sesli veya sessiz feryadına biğane kalamaz. Elinden gelen hiçbir şeyi esirgiyemez. Hak dostu Mevlana Hazretleri buyurur ki, Şems Rahmetullah Aleyh bana bir şey öğretti. Dünyada bir tek mümin üşüyorsa, ısınma hakkına sahip değilsin. Ben de biliyorum ki yeryüzünde üşüyen müminler var. Ben artık ısınamıyorum. Yani Şems Mevlana'ya Allah'ın kullarının üşümesinden ürperen bir vicdan hassasiyetini öğretmişti. Bedenin ısınması elbiselerle kabildir. Lakin vicdanın ısınabilmesi ancak şefkat ve merhamet mahsulü hizmetlerle kalbin hakka yaklaşmasına bağlıdır. Bu misal, mahlukatın her türlü mahrumiyeti karşısında kullanılması gereken bir şablon gibidir. Bu yüzden her türlü felaket ve sefalet manzaralarının bedenlerden evvel vicdanları ürpertmesi icap eder. Bu şekilde hakka istikametlenen vicdani ürperişler gönüllerin ısınıp huzura kavuşmasına vesile olur. Tasavvufi terbiyede de hizmetin ehemmiyeti çok büyüktür. Gönülleri tevazu, mahviyet, mahlukata şefkat ve merhamet duygularıyla tezyin etmenin en müessir yolu, Allah rızası için hizmet etmektir. Bu bakımdan bütün mürşid-i kâmiller, saliklerinin terbiyesinde hizmeti mühim bir ilerleme vasıtası olarak telakki etmişler ve hizmet eden himmete nail olur buyurmuşlardır. Hizmet, gönülleri manevi zirvelere ulaştıran müstesna ve ulvi bir basamaktır. Öyle bir basamak ki, ilahi vuslat ve sonsuz mükafata mazhar olanların cümlesi, peygamberler ve evliya, ebrar ve asfiya hep bu basamağın üzerinde yücelmişlerdir. Yani bir ömür Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir kavmin efendisi onlara hizmet edendir. Hadis-i şerifinin müşahhas numuneleri olmuşlardır. Ubeydullah Ahrar Hazretleri şöyle buyurur. Şeyhlerimiz istikbalinden ümit var oldukları kişileri hizmetle meşgul ederlerdi. Zamanın icabı ve zarureti ise onunla meşgul olmak lazımdır zikir ve murakabe bir Müslümanı huzura kavuşturacak olan bir hizmet bulunmadığı zaman yapılır bir insanın sıkıntısını giderip gönlünü kazanmaya vesile olacak olan hizmet zikir ve murakabeden daha önde gelir bazıları nafile ibadetle meşgul olmayı hizmetten daha mühim zannederler hizmetin semeresi, gönüllerde muhabbet ve huzurun yeşermesidir. Kalpler, kendisine iyilik eden kişiye muhabbet besleyen bir tabiatta yaratılmıştır sözü, bunu açıklamaktadır. Nafilelerin neticeleri, müminlerin sevgisinin neticeleriyle asla bir olamaz. Ben bu yolu, Sufilerin kitaplarından öğrenmedim. Halka hizmetle elde ettim. Nasıl ki bedenin maddi gıdalara ihtiyacı varsa, ruhun da manevi gıdalara ihtiyacı vardır. İbadet, muamelat ve ahlak, ruhun en hayati ve zaruri gıdalarıdır. Mü'minin içtimai kulluk vazifelerinden biri olan hizmet de bunları tamamlayıcı bir mahiyettedir. Mü'min mümkün olduğu kadarıyla bunların hiçbirini ihmal etmeyip hepsini şahsiyetinde cem etmeye çalışmalıdır. Kamil bir mü'min ahiyar sıfatında olmalı, takva ile ibadet ve nafilelere ehemmiyet vermelidir ebrar sıfatında olmalı, nefsini terbiye için çile ve hizmetlere koşmalıdır. Şuttar sıfatında olmalı, Hakk'a vuslat yolunda ibadet ve hizmet vazifelerini, büyük bir aşk, vecd ve manevi istirak halinde ifaya gayret göstermelidir. Ahmet Kasani rahmetullah Aleyh, böyle bir gönül kıvamıyla ifa edilen hizmetlerin ehemmiyetini ne güzel hülasa etmiştir. Dünya hizmet yeridir. Ahiretse kurbet yani Allah'a yakınlık yeridir. Kişinin kurbeti ise hizmetin nispetinde olacaktır. Allah dostları hizmet vasıtasıyla sevenlerini hem terbiye eder, hem de Allah'a yaklaştırırlar. Bu sebeple tasavvuf bir hizmet yoludur diyebiliriz. Nitekim Nakşibendi mürşitlerinin biyografisi mahiyetindeki Reşahat adlı eserin müellifi olan Ali bin Hüseyin Safi rahmetullahi aleyh bir gün abdest almak için kalktığında yeğeni hemen ibriği su ile doldurup hazırlamak istedi. Ancak Safi, hacegan yolu hizmet etme yoludur, hizmet edilme yolu değil diyerek buna müsaade etmedi. Hasılı terakki etmek isteyen bir mümin, ebedi kazancı için daima hizmet yolları aramalı. Büyük küçük her hizmeti Allah rızası için ifa etmenin gayreti içinde olmalıdır. Manevi arınma ve tekamül yolculuğu olan seyr-ü sohbet, zikir, muhabbet ve hizmetin dışında da pek çok manevi terbiye usulü bulunmaktadır. Burada bahsedilenler, umumi manadaki usullerin birkaçıdır. Bu terbiye metotları, zaman ve zeminin şartlarına, kişilerin karakter ve şahsiyetine göre pek çok farklılık ve çeşitlilik gösterebilir. Zira şeriatte umuma mahsus ve herkes için aynı olan kaideler geçerliyken, tasavvufta ise şer'i hükümlerin yanı sıra tıpkı numaralı gözlükler gibi kişiye has terbiyevi metotlar da kullanılır. Auzubillahiminaysşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Kad aflaha man Temizlenen kimse kuşkusuz kurtuluşa ermiştir. El Ala 14. Silsile-i Şerife. Fani hayatın sultanlıkları bir gün mutlaka son buluyor. Fakat hak dostlarının mana sultanlığı, vefatlarından sonra bile aynı ihtişamıyla gönüllerde devam ediyor. Nitekim Şah-ı Nakşibentlerin, Mevlana'ların, Yunusların, Hüdayilerin türbelerine her gün akın akın gelen ziyaretçiler, diğer taraftan da onların gönül mahsulü eserlerine gösterilen büyük alaka, bunun apaçık bir göstergesidir. Düşünmek gerekir ki bu zatlar insanlara servet dağıtmamış. Dünyevi bir makam ve mevki ihsan etmemişlerdir. Fakat onlar gönüllerini bir rahmet dergahı haline getirerek o dergahtan insanların ruhlarına feyiz, ruhaniyet ve huzur tevzi etmişler onların manevi hastalıklarına şifa menbaı olmuşlardır. Bu sebeple onlar, fani hayatlarından sonra da insanlığın gönüllerinde yaşamaya devam etmektedirler.